361 numaralı konu, Abdullah bin Kahş'ın şehadeti temenni etmesi, evet, Abdullah bin Kahş'e, Uhud günü Sa'd, gel, Allah'a dua edelim, dedi, böylece Abdullah ile Sa'd bir kenara çekildiler, Sa'd, Ya Rab, düşmanla karşılaştığımızda bana çok kuvvetli zulümleri çok şiddetli olan bir kişiyi rastlat ki, ben onunla, o da benimle savaşsın sonra onu mağlup etmeyi bana nasip et, ben onu öldüreyim, onun üzerindeki silahlarını, ağırlıklarını alayım, diye dua etti ve Abdullah bin Kahşe, Saad'ın bu duasına, amin, dedi, sonra, ey Allah'ım, bana şiddetli bir kişiyi rastlat ki, hücumları şiddetli olsun, ben senin yolunda onunla savaşayım, o da benimle, sonra beni mağlup etsin, burnumu, kulaklarımı kessin, ben seninle mahşer gününde mülaki olduğumda, kulağımın ve burnumun niçin kesildiğini sorasın, ben de, senin uğrunda, ve senin Rasulünün uğrunda oldu, diyeyim, sen de, doğru söyledin, diyesin, dedi, Saad Abdullah bin Kahş'ın duası benim duamdan daha hayırlıydı, onu aynı günün son saatlerinde gördüm, burnu kesilmiş, kulakları kesilmiş, bir ipe dizilmişti, dedi.